İkinci Merhale Siyasi Cihat ve Davanın Galibiyeti Bu merhaleyi belirleyen genel çizgi, siyasi çizgi olup, Müslümanların yeterli güce sahip olmalarıyla ortaya çıkmıştır. Müslümanların gücü oldukça artarak bölgede hesaba katılması gereken bir düzeye ulaşmış ve davanın önderi olan Hz. Muhammed Aleyhisselam'a fikirlerini sergileme fırsatını vermişti. Çünkü insanlar kuvvetli olandan başkasının sözlerine pek az kulak asıyorlardı. Bu yüzden Müslümanların kuvvetlenmesi sözlerinin dinlenmesine vesile oldu. Nasıl ki bugün nüfuz bölgelerini paylaşan büyük devletler arasında sadece propaganda savaşı oluyor ve bu devletler çok acil durumlar olmaksızın askeri kuvvetlerini kullanmıyorlarsa o zaman da durum aynıydı. Hendek Savaşı'nın Müslümanlar için büyük bir zafer sayılamayacağı doğrudur fakat bu savaş Müslümanların yenilemeyecek bir güç olduğunu göstermiş ve o güne kadar Medine'ye yapılan en kapsamlı Arap hücumunu başarısızlığa uğratmıştır. Bu durum terazinin Müslümanlardan yana olan kefesinin daha ağır basmakta olduğunu gösteriyordu. Müşrikler artık Hz. Muhammed Aleyhisselam'a galip gelmenin mümkün olmadığını anlayarak büyük bir umutsuzluğa kapılmışlardı. Resulullah Aleyhisselam, müşriklerin bu durumunu çok iyi biliyor ve kapıldıkları umutsuzluğu daha etkin bir hale getirebilmek için büyük bir çaba sarf ediyordu. Artık biz onlara karşı savaşacağız, onlar bize karşı savaşamayacaklar sözüyle ilan ettiği gerçeği uyguluyor ve müşrikleri kendi topraklarında baskına uğratıyordu. Şimdi bu merhalenin belirgin özelliklerini tafsilatıyla sergilemeye çalışacağız. Birinci Özellik Müşriklere Karşı Yapılan Soğuk Savaş Makrizye'nin Beni Lehyan Gazvesi ile ilgili yazısı ve sonuç biçimi bu özelliği açıklayıcı niteliktedir. Çünkü bu savaş düzenli bir savaş niteliğinden ziyade bir soğuk savaş niteliğini taşımaktadır. Bu savaşta Müslümanların kuvveti 200 piyade ve 20 süvariyi geçmiyordu. Bu kuvvetin görevi düşman saflarına korku salmak ve Beni Lehya'nın tuzağa düşürüp katlettiği Hubeyb ve arkadaşlarının Reci ashabının intikamını almaktı. Söz konusu bu olay bu savaştan iki yıl önce meydana gelmişti. Beni Lehya'nın kaçarak dağlara sığınması ve Müslüman kuvvetlerine karşı çıkmaya cesaret edememeleriyle birinci hedef gerçekleşmişti. Fakat bu hedefle ulaşılmak istenen daha derin ve daha kapsamlı gayeler vardı. Bu olayın akabinde Resulullah Aleyhisselam, ''Eğer Asfan'a inersek Mekke halkı Mekke'ye geleceğimizi zanneder.'' diyerek elindeki kuvvetlerle birlikte Asfan'a hareket etti. Bununla da yetinmeyip daha tehlikeli bir adım atarak Hz. Ebubekir Bekir radiyallahu anh'i bir avuç süvariyle Mekke'den birkaç mil uzaklıktaki Kurra-ül Gumeym denilen mevkiye gönderdi. Bu meydan okuyuşla gerçekleştirilmek istenen hedef açıktı. Vakidi rivayetinde bunu şöyle dile getiriyor. Haber Kureyş'e ulaşacak ve Kureyş müşrikleri korkuya kapılacaklardı. Onlarla savaşmak için geldiğimizi zannedeceklerdi. O vakit Hubeyb İbni Adi de onların elinde esirdi. Onu kurtarmaya geldiğimizi zannederek korkmuşlardı. Beni Lehyan'dan intikam almaya yönelik olan ikinci hedef maddi olarak gerçekleşmemiş olsa bile Beni içine düşen korku Müslümanların bölgede ne kadar etkin bir güç haline geldiğini onlara hissettirmişti. On süvari ile birlikte Kurra-ül e gitmek için Hz. Ebubekir radıyallahu anh'im seçilmesi rastgele alınmış bir karar değildi. Aksine gerçekleştirilmek istenen hedefle bağlantılıydı. Hazreti Ebubekir Mekkeli bir muhacirdi. Hicaz topraklarının en aşağısından en yukarısına her yerini biliyordu. Kuraul Gumei ahalisinin tanımadığı bir kişi de değildi. Aynı zamanda Resul Ekrem Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın en yakın arkadaşıydı. Bu merhaledeki büyük gelişmeyi ifade edebilmek için Müslümanların muhasara altına sıkışıp kaldıkları Hendek Savaşı ile hücuma geçerek çıkış yapmış oldukları Beni ilehyan gazvesi arasında beş aylık bir zaman süreci olduğunu hatırlatmamız yeterlidir. İşte bu olay, artık biz onlarla savaşacağız, onlar bizimle savaşamayacaklar ifadesinin fiilen uygulamaya konulduğu anlamına gelir. Bu olaylar İslami hareket için çok derin manalar içeren birer ders mahiyetindedir. Yönetici kadro bir hedef veya tavır belirleyip ya da belirli bir operasyona hazırlanıp uygulamada yalpalamaya başlayınca tabanının güvenini yitirmekte ve Müslüman cemaatin tabanıyla tabanı arasındaki normal ilişkiyi sarsıntıya uğratmaktadır. Dosta ve düşmana karşı saygınlığı kazandıracak olan şey ağızdan çıkan sözün amelle bütünleştirilmesidir. Söz konusu gazvenin içeriği itibariyle kesin askeri zaferleri taşımadığı doğrudur. Fakat düşmanı kalbinden vurmuş, yüreğine korku salmıştır. İkinci bir yönüyle de düşmanı kendi topraklarında bozguna uğratarak İslam ordusunun maneviyatını yükseltmiş, Hendek gazvesindeki büyük mücadeleden sonra orduya tekrar kendine olan güvenini kazandırmıştır. Beni Kurayza gazvesindeki galibiyet moralleri çok yükseltmesine rağmen Müslümanların içindeki Kureyş'in üstünlüğü saplantısını söküp atamamıştı. Bu olay söz konusu saplantıyı da söküp atmıştı. Günümüz İslami hareketinin alması gereken diğer bir ders de, resul Ekrem aleyhisselamın Beni Lehyan gazvesine, Mekke'den birkaç mil uzaklıktaki Asvan hamlesini eklemesidir. Bu hamleyle gerçekleştirilmek istenen hedef çok açıktır. Resulullah aleyhisselam bu hamle için ashabından yüzlerce, hatta binlerce kişiyi gönderebilir ve onların başına da ashab-ı kiramdan birini tayin edebilirdi. Fakat o, bu hamleye bizzat komuta ederek ashabının maneviyatını yükseltti. Kurra ul kendisine en yakın olan bir kişinin komutasında kuvvet göndererek, ümmetin komutanlığıyla tebaası arasındaki ameli kaynaşmanın ne kadar zaruri olduğunu kesin bir biçimde ortaya koydu. Müslümanların kanlarının boşa gitmemesi düşüncesi, İslami ve asil bir düşüncedir. Tuzağa düşürülüp katledilmelerinin üzerinden iki sene geçmiş olmasına rağmen Reci ashabının intikamını almak için resul Ekrem aleyhisselamın Beni Lehyan üzerine harekete geçmesi İslami hareketin alması gereken üçüncü bir derstir. Zalimleri sindirip etkisiz hale getirebilmek için yapılması gereken şey işledikleri cinayetlere mukabil onlardan öç almaktır. Girdiğimiz savaşın tabiatı sadece tek taraflı olarak fedakarlığı ve tek taraflı olarak hasara uğramayı kabul etmez. Müslüman asker, yöneticilerinin kendine verdiği kıymeti ve cemaatinin katında kendi kanının ne kadar değerli olduğunu hissetmelidir. Kendisini savunanların ve şehit düştüğünde öcünü alacak olanların varlığını bilmelidir. Müslüman bir asker, yöneticileri düşmanın şerrinden ve tuzağından emin olduğu halde, kendisinin fedakarlığa ve boğazlanmaya itildiğini hissederse, imani seviyesi ne kadar yüksek olursa olsun yola devam edemez. İslami hareketin yapması gereken bir başka şey de, sıkıntılı ve meşakkatli anlardan sonra da düşmana hücumu durdurmamaktır. Ordunun kendine olan güvenini kazanması için düşmana karşı giriştiğimiz savaşın tabiatı bunu gerektirmektedir. Resulullah Aleyhisselam'ın Uhud Savaşı'ndan üç gün sonra, Kureyş ordusunu Hamraül Esede kadar takip ettiğini gördük. İşte şimdi de Hendek'ten dört ay sonra Mekke açıklarına varıyor. Niçin? Ordunun kendine olan güvenini kazanması, savaş kabiliyeti ve kudretine olan inancının sağlamlaşması ve manevra kabiliyetini muhafaza edebilmesi için. Keşke bu dersleri yeterince anlayabilsek. Bu dersler vasıtasıyla. İslam saflarında tavanla taban arasında zaman zaman meydana gelen güvensizlik krizinin sebeplerini öğrenebilsek. Eğer resul Ekrem aleyhisselamın gösterdiği hidayet yolu üzerinde yürürsek, bu krizin kendiliğinden eriyip yok olacağını ve büyük bir kaynaşmanın ve bu kaynaşmanın neticesinde büyük fedakarlıkların ön plana çıkacağını göreceğiz.